Toplumların varoluş biçimlerinde etnik, sınıfsal ve ulusal düzeylerde tanımlanma, bütünselliği yakalamak açısından önemlidir. Toplumlar özde birdir. Farklılık biçimlenişte ortaya çıkar. Bunların başında da etnik, sınıfsal ve ulusal özellikler gelir. Etnisite, klan ve kabile tarzı oluşumların aşılması, soy farklılıklarının belirginleşmesi, çıkar kümeleri olarak bilince çıkarılması halinde olgusallık kazanır. Klan ve biraz daha gelişmiş biçimi olarak kabileler halinde yaşam, insan türünün en büyük zaman dilimini teşkil etmiştir. Gezgin halde pek farklılaşmamış grupların pratiğinde soy bilinci zayıftır. Buna yol açacak çelişkiler henüz gelişmemiştir. Neolitik dönemden önceki uzun Paleolitik devirlerde yaşam biçiminin klan tarzını geçmediği tahmin edilmektedir kabilelerin etnik yapı haline gelebilmesi için çıkar bağıyla bağlı olduğu alanları ve bu alanlar üzerinde örgütlenerek belli bir aidiyet kazanmayı gerektirir. Ortak üretim ve dil grupları giderek daha çok birbirine bağlar. Dış saldırılar, kıtlık gibi etkenler birbirlerinin önemini her geçen gün daha çok açıklar. Bu yönlü gelişmeler, yönetim ve savunmaya olan ihtiyacı daha da arttırır. Toplumsal hiyerarşi ...cinsiyet tahakkümü, ata doğurur. Bütün bu gelişmeler etnisi de dediğimiz soy biçimini netleştirir. Yerellik ve zamansallık, toplumsal kültür dediğimiz... ...tüm birikimleri farklılaştırarak karşılıklı savunma ve sentezlere zorlar. Bazı soyların öne çıkması aralarında da hiyerarşinin kurulmasına yol açar. Bundan etnik veya aşiret federasyonları doğar. Süreç hızlanarak konfederasyon... Oradan koşullar elverişli ise ve çözülme geriye değil ileriye doğruysa devletleşme ve sınıfsallaşma gelişir. Neolitik üretim biçiminde bu süreçlerin yaşandığı hem çokça gözlenmekte hem de belli bir rasyonalite ile tahmin edilmektedir. Aşiretlerin oluşum ve gelişim çağı altın devri Neolitik dönemdir. İlk tarımsal devrim hayvanların evcilleştirilmesi ve köy düzenine geçiş aşiretsel düzenle iç içedir. Ataerkillik bu dönemin ileri aşamalarında gelişir. Başlangıçta evcil ana düzeninin ağırlıkta olduğuna ilişkin güçlü veriler bulunmaktadır. Süreç evcil analıkla başlarken artan hiyerarşi ile birlikte atayerkillikle en şaşalı dönemini yaşamaktadır. Sınıflaşma dinamiği hiyerarşi ile bağlantılı olmasına rağmen asıl olarak askeri zümrenin derlediği ayrıcalıklı grupla başlar. Bu grubun içinde akrabalık bağlarından çok kişisel hünerler belirleyicidir. Savunma ve avcılık yetenekleri güçlü olanların en güçlü adamın önderliğinde birleşmeleri ilk dönemlerde görülmemiş bir ayrıcalık yaratır. Güçlü hükmetme olgusunu ortaya çıkarır. Güçlü şefin hükme altında toplanma, aşiret ilişkilerini aşan ilişkilere yol açar. Bu yeni ilişkiler sınıftır. Sınıf aşiretlerden kaçan, aşiret olamamış daha küçük gruplarla ...bazı meslek gruplarından oluşabilir. Aşiret ise akrabalık bağlarından ötürü sınıfsallaşmaya karşı direnir. Aşireti sınıfsallaştırmak zordur. Tabiatı gereği sınıf ilişkisini tanımak istemez. Sınıfsallaşmaya karşı aşiretlerin özünde sürekli bir direnme vardır. Köleci sistemin barbarları olarak sürekli sistemi tehdit etmeleri bu yapıları nedeniyledir. Sınıflaşmanın yaygınlaşması ekonomik üretkenlik ile atbaşı gider... Köle emeği verimli hale geldikçe kölece tarz sınıflaşma yoğunluk kazanır. Devletleşme ile birlikte bu süreç daha da hızlanır. Devlet esas olarak örgütlenmiş köleci sistem yönetimidir. Özünü tanrısal fikirde, ulusal çıkarda, güvenlikte aramak boşunadır. Bu anlamda devlet ve sınıfsallık arasındaki bağ kesindir.